Bir anla değişir vaziyer Hey kalpli insanlar günaydın Hepinize bir kez daha 8-16 oldu saat Fahir ayı çoktay devireceği Gülün gazeteleri Hey hey Hoş geldiniz hey, hey. stüdyoya Hoş bulduk Hoş bulduk. Ağlar Ağlar mı? Yarenler demek istedim <gülüyor> Ve hemen kartı gördün Oktay <gülüyor> Ama olmaz ki haksızlık ya O kart niye bir tek bir orada var? Buyurun Hadi. efendim e, buyuralım günün gazeteleriyle. Oktay Bey size ilk haberi vermenin şerefine nail oldu bugün. Aramızdaki çekiliş neticesinde. Nail ilk... Süleymanoğlu buyurun efendim. <gülüyor> o zaman e, ilk haberi izin verirseniz ben vermek istiyorum. Ya o izin sana ait. Koçum böyle konuş Ben de sana geç işaretini veriyorum. <gülüyor> o geç işareti evet. <gülüyor> Şimdi Başbakan Tayyip Erdoğan eşi ve kızıyla birlikte nereye gidecek bu akşam? Bu akşam Dubai'i. Yaklaş튼 güzel. Ee, yeme. <gülüyor> yani yurt dışına gidecek. Yurt dışı dışında bir yemeğe gidebilir mi? Dubai'ye yakın ben sana söyleyeyim ya. Dubai. Oradan biraz yakın yukarı ol, çık. Yakın olunmayabilir. Yakışı yakın... noktasında mı yaklaştım ben? Yurt dışı. Avrupa'da bir yer mi gidecek? Cık. Hayır. Japonya'ya. Nereye? Japonya'ya. Ha, Dubai'ye, çok yakın. Arap olabilir mi? Olabilir. Tudi Arabistan'da Ürdün'e gidecek Ürdün. Ürdün Ürdün gezisine çıkacak İki ülke ilişkileri Görüşülecek Ürdün'ün şeylerinde e, Ne derler Bahar böyle Kazanmıştık Biz okulu getirmişlerdi Bizi buraya bir Yurtları tanıyın Bölümleri tanıyın Falan Anladım. diye Tanıtım programı Tanıtım dediğimiz. programı Orada bir tane Arap öğrenciyle tanışmıştık Biz Eğme'le gitmiştik Çocuk ben yüzme bilmiyor Böyle çok açılmayalım Falan demişti Sandal gezisinde Sen ilk tanıştığın çocukla Ve burada bizi dedin değil mi? Evet ...gölde sandal sefası mı yaptın Ege? Evet, ay ışığında. Çok hoş. Evet. Dedim, üniversite gerçekten benim için ilklerin mekanı olacaktı. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> haber ediyor, Jordan'lıyım ben, Jordan'lıyım. Biz de Jordan'ın neresi olduğunu bilemedik. <gülüyor> Michael Jordan falan diyelim, yavan espriler yaptık. Neden sonra bugün Jordan ürdün olduğunu anladım. Bugün Or derken yani başbakan... <gülüyor> Hayır, şimdi sen söyleyince... Aha, o zaten şeyden çıkma bilmiyor musun mesela engüre engüre angüre Ankara var ya. Jordan Jordan Jordan Jordan ortaş. <gülüyor> Orada yanlış olduğu için hemen ortaş. <gülüyor> ürdün oldu. Buyurun efendim. Çok çok teşekkür ederim bu açıklamalarınızdan dolayı daha iyi olacağım size. <gülüyor> ürdün mü? Ürdün mü? <gülüyor> diye sormuşlar. Vallahi öyle sormuşlar. Şimdi biliyorsunuz Ürdün biraz huzursuz. Evet. Bu maalesef. sıralarda niye Topal şarkısı yüzünden. <gülüyor> Seni gitti <yedi> topa. <gülüyor> ürdün, <gülüyor> huzursuzluğu kral ve İçer, kral içinden kral kraliçeyi vurmuş, huzursuzluk vurmuş. Neden vurmuş? Çünkü Abdullah'la Raya, yani Abdullah dedim, kral Abdullah'la. Evet, lütfen. E, Kraliçer Raya, biliyorsunuz aralar açık biraz. Aa, o özelilen prenses Raya değil mi? Hani Türkiye'ye gelmişti. Keşke herkes böyle olsa demiş. Evet evet, o özenilen prenses işte e, maalesef. Aralara çıkmış. O yüzden Başbakan Erdoğan... Ara bulucu olarak mı gidiyor? Bu konuda da ara buluculuk yapacağı söyleniyor. Ama kadın yani... ağır konuşmuş kral, kral Abdullah. Adam değilsin demiş. Kralım lan demiş. <gülüyor> o da, o da çıkmış odadan adamarsın. da o yüzden duyulmamış yani. Eşi ve kızıyla gidiyor zaten Başbakan Erdoğan. Belki hani Emine Hanım... Biliyorsunuz son şey yıllarda ara buluculuk yaptığımız her olay tatlıya <gülüyor> bağlandığı için bu ha, evliliğinde hangi konuda tatlıya bağlıdı her konuda her konuda ya Neredeyse bütün böyle, böyle şey. medeniyetler arasında ittifak ittifak olacağı noktada bir arabuluculuk görevi üstlendik bu arada demek ki prensesle kral arasında da artık bir şeyden bahsetmenin zor olacak. Zaten Kral Abdullah'la Kraliçe Rayna biraz şey e, sert aslında aralarındaki ilişki. Daha doğrusu en sert aralarında bir ilişki e, yok gibicesine bir şey. Çünkü zaten Kral Abdullah e, şu anda eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin kızı Sareb Bey Hint ile berabermiş. E, Kraliçe'de Abdelrahman El Rashid adlı bir Suudi Arabistan'da gazeteciyle Dostluk aşamasındaymış Yani şimdi hani bu Gerçekten zor bir Görev, görev. Her zaman görev. Olduğu gibi. Çünkü dört kişiyle konuşulacak bu durumda Dört mü Tabi canım e, gazeteci Taraflar var. ve onların yeni sevgilileri Bunlar da bırak bu kızın peşini bırak bu adamın peşini Sana yar olmaz yuva yıkarın olmaz 3 kişi gidiyorlar eşi ve kızıyla beraber gidiyor Başbakan Erdoğan Hepsiyle beraber konuşacak Hepsiyle bir bir bir bir bir Öyle negotiator yani ya böyle bir e, önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu birleşme olacak mı? Bence bunlar da aynı Demet Akal'ın hadisesindeki gibi olur. İbrahim tatlı Tatlıses'i göndersinler. O orada sen gününü göreceksin, sen gününü göreceksin der. Oradan da Kraliçe Reyna korkar. Kral Abdullah da korkma canım. Böyle bir şey. Sen arkanda ben varım der. Bir tatile çıkarlar. Her şey Tatlı'ya bağlanır. Şey ne olacak? Öteki. Öteki, öteki derken. Öteki kızı Sarebbe Hanım. Onu da evlendirecek. Onlar da gazeteciyle de öbürü evlensin canım sen de. Aklın bizde her ha, şeyi Arabistan. yetişemeyiz ki Oktay sen de var ya. Arabistanlı Bütün özetliği. Arap Yarımadası'nın mutluluğu bizden soruluyor sanki. Yani bir de iki erkek, iki kadın var. Evet. Yani bunları çok e, rahat bir mutluluk şekilde formülü bulmak çok da zor değil yani. Erke döner geçtik gibi bir şey değil bu. <gülüyor> Açık net ortada. Çok güzel bağladın erkeğe döner geçe ya. Çok merak ediyorum erke ne yapayım? döner geç değil ya. erke döner geci Erke döner geçti he pardon Teşekkür ediyoruz Oktay düzeltmelerinden dolayı Bu arada döner geçtiği bir şey yokmuş Türk Dil Kurumu'nda Ya kardeşim adamın enerjisiz Enerji üreten makine yaptığına inanıyorsun da Kelime ürettiğine mi inanmıyorsun Doğru Aynı makine mi üretmiş o kelimeyi de <gülüyor> Makineden ilk olarak bala döner geçtiğin Demiş Herkes döner geçirmiş Buyurun Bey. Ee, Size yurt dışından bir haber vermek Vay zorundayım ee, Avrupa'dan Avrupa'da dediğimiz zaman aklımıza gelen En en ama en Önemli yerlerden bir tanesi Viyana, Tabii, Viyana değil mi doğru Doğru İngiltere'den bir haberimiz var İngiltere Avrupa'da değil ki de orası Ada mı diyeceksin. gibicesine, gibicesine. Ee, İngiltere'de eski halı yapmakla e, ünlenen bir firma bu firmanın özelliği yeni halınızı veriyorsunuz size eski görünümlü olarak veriyor sizde çok havalı hale geliyorsunuz e, bu firmanın e, çok affedersiniz halının eskiliğiyle hava atıldığını ilk defa duyuyorum Fari. ya öyleymiş bu el dokuması halılarda var ya eski halı daha değerlidir çok kıymetli Kaşar gibi yani. çok. eski halı flex gibi mi Halı flex değil ya el dokuma halıları. El, ha? el dokuması halı. Ya. Evet. Ne yapıyor? Evet. Üstünde Pişim mi bu. geziyorlarmış halı? Hayır ya üstünde gezmiyorlarmış. Çok affedersiniz. Hayvan pisliğiyle ile eskittikleri ortaya çıkınca herkesin tadı kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kar, ben kart görecek. Ne yaptım şimdi ya? Hayvan pis pisliği. Hayvan pisliği. Hayvan yani. pisliği. Hayvan kabahati var. kullanıyorlarmış. Özellikle büyük kabahati e, çok randımanlı olarak kullanıyorlar. Önemli mi peki kabahati olan hayvan? Yani mesela her hayvanın kabahati olabiliyor mu halayı eskitmek için. Bazen hayvan bulamıyorlar. Genel müdür... Kendi geliyor kendi yapıyor tabii ya. Ama yani hakikaten tat kaçırıcı bir şey. Ben bir de eskiden... Sonra da çıkıp bağırıyormuş hangi hayvan mı yaptı diye. <gülüyor> Allah'ın üstüne. <gülüyor> kendi kendine manyak gibi bir genel müdür, müdür. Ya çok özür dilerim de bazen hırsızlar eve girdiği zaman bir şey bulamıyorlar ya. Böyle evet. çalacak bir şey bulamadıkları zaman ben birisinden duymuştum. Böyle o şehir oldu. efsanesi falan. Yok şehir ya efsane. bizim ilkokulda olmuştu Ben çok iyi hatırlıyorum. Şehir efsanesi. Şey. İlkokulda. İlkokulda soymaya çalışmıştı bizim. İlkokulda yerde halılar mı vardı? Halı yoktu işte zaten beton. <gülüyor> Marley de değil de betona, uzay... bet bet <gülüyor> betona eskitmeye çalışmış ama <gülüyor> evet. orada çünkü fişlerde yazılı. Ben adamları Asimine... kötü niyetli diye düşünüyordum şu dakikaya kadar ama adamlar evinizde değerli bir şey yok. Bari şu halalarınızı değerli hale getireyim diye, diye bicesine yapıyorlarmış onu. Bu da önemli bir etken oldu. Lütfen halılarımızı e, Etker kelimesinin sayesinde sizi tebrik yani ediyorum. Böyle abi. yapıyorlar. İşte biz kendi kendimize yaparız halinize. Hiç valla ben adama niye geliyorum el alemin pisliğiyle uğraşacak diyeyim ki bir de nasıl ondan sonra yıkıyorlar. Be. Çünkü bir de halılar geldiği zaman getiriler böyle kokuyordur o şey derler. Ama efendim biraz ıslak olduğu için böyle ilk başta tatlı bir koku yapar. Senin evi su bastığı zaman sen yıkattın mı halıları? Evet çektirdik yıkatmadık. Çektirmek derken <gülüyor> suyu. Haliflex'e ikisini birden göster. İkisini <gülüyor> bir de gayet bir de bir açıklayayım ondan sonra kartı göstereceksiniz gösterin. Haliflex'e içinde su oluyor böyle şey fışık fışık niye o suyu pipetlerle e, güzel... Yok güzel çok güzel makinalara. Anlamadığım bir şey var hangi hayvan onun cevabını vermiyorsunuz. Evet, her abi. hayvan olur mu? Ya herhalde... Mesela köpeğin ee, kabahati deriyi yumuşatır derler. Hangi? Benim de bildiğim köpeğin kabahati en asitli olanlar İşte hatta bu tabakane yetiştirilmesinin nedeni de oraya köpek kabahati yetiştirilirmiş ki deriler şey olsun. Pamuk gibi olsun diye. O tabakhaneye yetiştirme lafı oradan geliyor. Mesela ineğin kabahati de öyle. Çok asitli olduğunu biliyorum ben. Siz bu konulara bayağı hakimsiniz yani bu kabahat konusunda. Oktay başka hangi kabahatleri biliyorsun? Öküz biliyorum. Öküz kabahatini biliyorum. <gülüyor> o da aynı inek ailesinden. <gülüyor> aynı familyadan. Bilmiyorum ne hangisini kullandıklar. Hayvan kabati kullanıyoruz. Çok güzel oluyor deyince e, zaten firma yetkilileri şu anda e, ne ne diyeceklerini bilemez hale gelmişler. Teşekkür ederim. Lütfen hallalarımızı doğal yollu eskitelim diyoruz ve sözü Oktay'a atıyoruz. Evet Oktay. Ya bir halıyı eskitmeye çalışmak ne demek ya? Kot mu bu? Abi işte öyle güzel oluyormuş. Seviyor adamlar eskit. <gülüyor> Devam et Kartı geldi bana. <gülüyor> Hayır yani alı zamanla kullandık sıra. ifadesi kullanmak istiyorum. Kullandık sıra eskir. Benim bildiğim. Yani... Ya bence bir şimdi bir şey aldın diyelim yeni. Evet. evet. Sonra bunu sen hor kullanırsan evet. bir hafta sonra görenler o yepyeni sen bunu resmen eskitmişsin. Eskitmişsin diye Sen buna Hı? bunun İçine affedersin içine, kabahatini yapmışsın. Kabahatini yap. Yani böyle denmez mi? Eskitmenin bir ifade biçimi bu değil midir? Bence bunun hakkını veriyor bu şirket ve ben evdeki bütün halıları rulo halinde göndermeye hazırım şimdi. Bizde de halı firmasından faks gelmişti ya biz aramıştık. Neydi? Halı duygusal yıkama. halı yıkama duygusal metodun ne olduğu net bir şekilde anlaşılıyor burada anladığımız kadarıyla. Yani o kabahatler halıların üzerinden giderken bir üzüntü yaşanıyor. E, onlar ama tamam. eskitmiyorlar. Onlar, o, onlar tamam. yıkıyorlar. Biri ama de... isterseniz diyorlar farkını istersen <gülüyor> <gülüyor> eskitiriz demişler. Buyurun efendim. Kimde sıra? Oktay. Bende. Bu en uzun golf vuruşunu özeldeki Uzaydaki golf vuruşu yok yapmadık. Ne oldu bahsetmiştik yapılacak diye yapılmış mı? Yapılmış ee, Rus kozmonot uzayda bir golf vuruşu yapmış bir golf vuruşmuş da topu saatte 27.300 kilometre hızla dünyaya göndermiş hey pis vuruş pis Manyak mı bu adam yani dünyaya mı göndermiş o? evet ne kadar tehlikeli bir şey yanar o atmosferde yanar top iki ya ya bir delik varsa atmosferde atmosferin her tarafı ozon deli ee, hangar kadar delik oradan kamyon geçer top 2.2 milyon kilometre mesafeyi kaybederek 3 gün sonra atmosfere girecekmiş. 3 gün. Bakın dikkat edin. 3 gün sonra havadan bir şey düşebilir. Atmosferde yanmasın. Ben anlamadım ya. Şimdi bu topun hızı saatte ne? kaç 27300 kilometre saatte. Olur mu Oktay ya? Bir Geç yerde bir hatalar var gibi geliyor. Bu roketlerin hızı nedir ki? Bunlar 15 dakikada atmosferden çıkıyorlar. Şöyle bir şey var benim anladığım kadarıyla. Şimdi geçenlerde bir göktaşı geliyor demiştik ya. Evet. 36 bin kilometre saate 36 bin kilometre hızla geliyor. Demek ki uzayda bu tür rakamlar gayet normal. Normal diyor. tamam Ona bir şey demiyorum. <gülüyor> Sürtme yok. Bir şey yok. Rahat rahat geliyor. Hız limiti yok. Ben senin dilini hız anladım da. Hız nedir hız? Hız neye eşittir? Hız ve eşittir. Oktay? Yani ne diyorsun Fahir ya? Hızı nasıl buluruz diyorum. X bölü T. X bölü T. X dediğimiz yol. T dediğimiz zaman. Tamam. 3 gün. Ama bir soru hakkım vardı onu kullandım Fahir. Şu anda her şeyi açıklamak zorundayım. E her şey çıkıyor. Bu hızı demek ki kaç dedin saati 27.500 kilometre. 300 evet. İlk süre belli 3 gün. Oradan kaç saat olduğu belli. Ya şimdi... Günde 500 binden fazla kilometre yapıyor bu. <gülüyor> çok güzel Ege, şöyle, fazla. Yani bir buçuk milyon kilometre yol gibi bir şey vardı. fazlası var hatta. Çok Nereye abi. gitmiş bu adam? Bir buçuk milyon kilometre ötede ne var? Dünyanın çevresinde açıl, döndüre, mi? döndüre döndüre mi, mi atıyor yani? Aa, açıl demişler buna. Bunlar, şimdi diyor. gitti ya bunlar uzay istasyonuna. Buradan vurayım mı iyi mi? Yok yok açıl. Biraz daha git gittiği adamı ta şeye göndermişler milyon bir buçuk milyon de, kilometre. Bir adamda mi? ne kol varmış ya 27 bin kilometre hız göktaşı zaten... geliyor 30 bin kilometre hızla Adam bir vuruyor golf topuna 27 bir yerde bir hata yok mu ya? Yani? Yok Hayır, canım. Canım, yerçek... çalışıyormuş adam. Yer çekimsiz ortam abi. Kaldırıyorum Sen ben. roketle kıyaslama bunu. Yer çekimsiz Sen... ortam ama adamın roketle da kollar kıyasla. böyle kalın kalın. O kıyafetle rahat kol hareketi yapamaz ki. Belden vurdu desen beli de kıvıramaz. Mesela 3 gram özel üretilen 3 gram ağırlığındaki top normal golf topundan zaten Baya bir hafif sevgilimde yer Biz çekimsiz yer... ortam olunca bir fizikçimiz yok mu ya? Ama bu bu arasında... pek beğenilmemiş bu arada. Yani bir fizikçi dinleyicimizden telefon bekliyoruz. Telefonumuz 210-30-30. 27.500 hıza gelebilir mi gelemez mi? Son... Yani onu da konuşalım ama biraz da şeye de hakim olsun yani. Astronomiye de hakim olsun da hangi yolu geliyor bu kadar? Uzay fiziği mi? Ya uzay fiziğini bilsin bilmiyorum. Ben şimdi mesela ay dünyadan ne kadar uzakta onu da unutum. Ama bir buçuk milyon kilometre de değildi sanki ya. Ne kadar düşünüyorsun sen? Buradan ne? İstanbul kaç kilometre? 400. 450. <gülüyor> Oho. Bence, o zaman uzun bir reklam, reklam aramız reklam. var. Güzel güzel bunu değerlendiririz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada hiç fizikçi dinleyicimiz yokmuş. Ama olur mu canım uçak sahibi dinleyicimiz bile var fizikçi dinleyicimiz mi olmayacak? Filyet, dinleyicimiz var ya. Ciddiye mi almıyorlar yapılan aktiviteyi uzayda golf oynanması fiziğin konusu değil mi yani? Demek ki birileri, birilerine, <gülüyor> birilerine birileri golf oynamaya klonmuyor, bizim gibi sinirlenmiyor ya da dünyaya karşı Herkes tepemize ne? golf topları yağmaya başladığı zaman ha o zamanda siz söylediğiniz dersiniz ama iş işten geçmiş olur. Yani golf bazılarına çok normal geliyor bunu mu diyeceğiz? Yani, yani ben ya spora sadece... karşı değilim ama elbette ki yerinde ve zamanında. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Burak ismim. Burak bey hoş geldiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz Makine mühendisiyim fizikçi değilim ama herhalde yeterli olur. Biliyorsunuzdur o zaman. Bir kere bir şey soralım ya bu ay ne kadar uzaktaydı Dünya'dan? 354 bin civarında galiba kilometre tabi. 354 bin işte şişti yani bu gazetedeki haber bir dolu maddi hata var galiba burada. Eee valla dünden de okuduğumda ilk bana öyle geldi ama sonradan düşününce aslında haberin çok da yani kilometre tabii bir buçuk milyon kilometreye bir şey diyemem de yanlış olamayacağını düşündüm şu nedenle. Niye? Eee hareketin başladığı nokta zaten e, oradaki uzay üstü hareket etmekte. 20 işte saatte bilmem, kaç bin kilometreyle gidiyor dolayısıyla sabit bir yerden dünyaya doğru vurmuyorlar. Zaten, He, zaten yatağı, belli bir hızla başlıyor diyorsunuz. Ya bir hızı var zaten. Ya yani şöyle örnek vereyim. Hepimiz yapmışızdır. Arabayla giderken kenardaki çöp denekesinin içine bir şey atmaya çalışmışız ve tutturamamışızdır hiç zaman. Çok Hı. yakın olmasına rağmen benzer bir şey. Ama sonra düşündüm. bir dakika hemen şey yapayım. Sonra arabayı durdurup dur, dur, alıp çöpü dur, tekrar attık attırız, tabii hani yani. Her zaman için onu hiç zaman e, eksik etmedik. Ama ilk denememizde başarısız olmuşuzdur. Bunda da aynı şey var bence. Peki mesafe... Kafa karıştırmıyor mu? 2.2 milyon kilometre mesafeyi ya, kat edecekmiş golf. E, e, valla dünyanın etrafında ne kadar dönecek o top o yatay hızla dünyaya doğru vurulsa bile o önemli orada. Ya nasıl dünyanın şimdi ya? Adam fal mu vurdu? 4 defa bütün yörüngede dönecek ondan sonra dünyaya inecek falan gibi mi vurdu yani? E, tabii ya hayır dün, düz vuruyor ama zaten vurduğu anda o çok büyük bir yatay hızla hareket ediyor o top daha dururken bile. Yani dünyaya göre düşündüğünde çok büyük bir yata hızı var. Ee, uzay istasyonunun hareket hızı kadar bir yata hızı var. Dolayısıyla Şunu mu söylüyorsun sevgili Burak? Buyurun. Dünya sabit, top mütehadik mi diyorsun? Aynen öyle. Aslında dünya da mütehadik. Onun için mesafe gittikçe uzun her şey mütehadik burada. Sabit hiçbir şey yok. Sabit olmaz olur mu canım? Bir şeylerin sabit olması lazım. Abi dünya hareket ediyor zaten güneş içerisinde abi, güneş, doğru sen, mudur? Sen öyle düşün, Do doğru abi. ona bir itirazım yok tamam e, bu tamam. noktaya kadar mutabıkız e, zaten tamam. bu noktada ayrılıyoruz. Onun, onun üzerinde yörüngede hareket etmekte olan bir de uydumuz var. O uyduyla aslında sabit olan iki şey uyduyla top birbirine göre. Bağılız. Deme mi? Bağınız o. Ya Fire ya. Ya vay <gülüyor> konuşma. Adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Gayet <gülüyor> doğru, iyi Ciddi bir şey anlatıyor. Fire'in fire dediği doğru. Şimdi bağız bu top kaç var. hareket evet. yapıyor onu bir konuşalım. Bir konuş dakika, dakika, ben şu kartları ver göstereceğim size. <gülüyor> doğru <gülüyor> diyor adam. Topla uzay istasyonu arasında bir bağı hız yok. İkisi aynı hızla hareket ediyor. Onun dışında her şey birbirine göre bağlı hızlara sahip. Uzay şimdi istasyonu o, dünyaya göre. O zaman bir dakika şimdi bu top en evet. başta zaten hareket halinde. Doğru işte uzay istasyonu diyelim 30 bin kilometre saatte dönüyorsa Dünya'nın etrafında. Ee onun sosyal... üstünde adam nasıl duruyor o zaman? Abi orada sürtünme yok ki İçinde nasıl duruyor? Şu üstünde da aynı şekilde duruyor uzay istasyonu ama uzay yürüyüşte çıktılar diyorlar orada o adam da 30 binde yürüyüş yapıyor yani o kadar hızlıca yürüyor o adam zaten. Tamam işte o, o zaman bu adam mesela söylemi hesaplayacağız bu topun kat ettiği mesafe daha sopayı vurmadan zaten top gidiyor gibi mi? Evet tabi ki. Onu da mı katıyoruz hesabı? E, tabii onu da katıyoruz. E, o ne esprisi o zaman bıraksın topu zaten bir haftada döndün bilmem kaç bin <gülüyor> kilometre yol eder. topu bıraksa şeyin etrafından e, aman, uzay istasyonundan ayrılamaz bu sefer. Top. Vurarak istasyonun uzaklaştırıyor. Top ayrılamaz diyor yani. Burak şöyle diyor. Top diyor. E, bu, top bu, nedenden ayrılamaz. Ayrılamaz diyor. Çünkü diyor uzay istasyonunda bir şeyi var diyor. Abi şöyle düşünseniz biz şu anda dünyadayız. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Hareketli değil mi? Hareketi dediğim müteharif mi? Dünyada golf oynadığımızı düşün. Bu golf topu güneşin etrafında zaten hareket etmekte şu anda ama dünyaya göre hareket etmiyor. Bizim vurmamız lazım onun dünyada hareket edebilmesi için. İstasyon ya hayır canım onu anladık. Için... Topu ee, bırakalım. Bence çok saçma bir şey bu ya. Böyle bir şey. Hayır, bir bu hangi... topun hangi yolculuğunu biz hesaba katıyoruz ya? <gülüyor> Abi bu topun uzay istasyonunda kozmonot vurduktan sonraki yolculuğunu hesap. Hesap yani katıyoruz. O dünyaya doğru bir yolculuk değil mi? Evet, yani biz doğru. burada e, uzay istasyonuyla dünya arasındaki mesafeyi düşünmeyecek miyiz sadece? Hayır, düşürmeyeceğiz. Çünkü çevre, uzay istasyonundan çevre istasyonlarına doğru vuruyor topu. Nereye giderse artık o top? Dünya istasyonuna döne, döne gidecek. Kozmonotlar zaten de, Burak, mesafeyi düşünmek dahi istemiyorum bir şey, demiş. Bir şey söyleyebilir miyim Burak? Buyur. Dünyanın etrafında dönecek dedin ya bu top. Evet. Golf topu. Dünyanın etrafında dönecek sonra ne zaman düşecek atmosfere? A onu hesaplaman mümkün değil ha. Adamlar hesaplamış bir buçuk demişler işte 2.2 işte no yani. milyon kilometre de Neye göre hesaplanıyor bu? Vuruş açısına göre. Adam ne kadar açıyla vurdu, kaç kilometre süratle vurdu. ondan hepsine <gülüyor> hesaplıyor. Bir yatay hızı var topun. Uzay istasyonun ayrıldığı anda. O yatay hız da dünyaya göre değişiyor. Bence bütün sorduğumuz anam sorulara çok mantıklı cevaplar verdim. Çok bravo. Hem de hiç sinirlenmeden. Ya çok teşekkür benim, ediyoruz. Hiç sinirlenim aşk olsun ya. Her <gülüyor> sabah sizi eğlendiriyorsunuz. E, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Bir günde bize görev düşmüştü. Vallahi güzel bravo. İşte gerçek Türk mühendisi. Görüşmek çok, üzere. Kolay gelsin İsa'yı yayınlar. Ya bir şey diyeceğim. Siz sapsınız biraz ha. Adam bir yatay açı diyor. Yok müteharrik diyor. Siz de saf gibi he he he boş sallıyorsunuz ya. Sen ne dedin Fahir? Fahir San... müteharrik Sen diye son... sensin bir kere. Ankara Ankara İstanbul mesafesi diye başladın. Ben sana mı inanayım adama mı inanayım şimdi? Abicim tabii ki kime inanacaksın böyle bir durumda? Sana değil mi? <gülüyor> tabii ki kime inanacaksın <gülüyor> ya böyle, bu, bir, böyle bir şey böyle bir soru olabilir mi? Arkadaş Ya bak, abi, yani bu topun hem dünyaya Dünyaya gelecek kadar orada orada Güneş çevresinde ölmüş o da şey yapılıyor Bir taraftan da uzay büyüyor O da hesaba koturuyor. oho 3 tane yumurta kadar top için yapılan hesaba bak Onun yerine güzel böyle bir füze tipi bir şey yapılsa PMSL bir döner geçi Abi iyi de senin burada amacın uzay ne Uzay döner geçi Senin gibi. bak senin burada amacın ne Şunları hani şunlar yapılsa şu yapılsa diyorsun uzayla ilgili bir şeyler olsun ama bu zaten sponsor olan daha doğrusu reklamı yapılan şey Element 21 diye bir golf malzemeleri üreten bir firma o bir top yapmış o topun işte uzaydaki böyle gargar konuşmamızı sağlayan bir şey <gülüyor> şimdi o yüzden zaten o görmüyorsunuz, adamlar 3, ben... yıl, 3 yıl falan da gelebileceğini düşünüyorlarmış golf topunun dünyaya Dünya o ki yüzden yatırımı boşa yapmışlar Burak çok ben güzel ben. ikna ederdi acaba bu golf topu yuvarlak değil de böyle böyle. Zaten fizik... düşse nereye düşecek? Bu denize düşecek. Ya Düşmez niye denize düşsün arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kadar safsın sen ya? Nereye düşecek abi? Dünyanın dörtte su, denize düşecek bu. Olasılık hesabı yapalım istersen. Dörtte üçüsü. Dörtte biri. Kara olduğuna göre. Yüzde kaç oranında karaya düşme oranı? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Ben de sana garanti ediyorum. Yani zaten o top Yemin ediyorum, Ankara'da bir yere düşecek. Faire, yemin etme bari ya, bir yemin. <gülüyor> Yüzünü tükürüyorduk eskiden, şimdi ağzı dolusu yemin ediyor ya. Ya o... zaten yanacak bu top. Neyi tartıyorsunuz? Ya niye ben? yansın ya? O kadar top yapmış i̇şte adam. Elemediğim bir saf mı? Kardeş, demezler mi? Siz de top yaptınız, Atmosfere gire girer girmez et. Onu ben sana söyleyeyim. Şeyle kaplamışlardır. Teflonla. Teflonla. Teflonla kaplamışlardır. Teflon ya. tavayı sıyırdı <gülüyor> Faire anlatırken gördün mü? <gülüyor> ama tabii topa neyle vurdu ahşap bir sopayla mı çünkü metal çünkü çizer. onu çizer, <gülüyor> çizer. O da çok önemli bence bu deneydeki en önemli şey. <gülüyor> Buyurun efendim. efendim. <Buyrunalım>. Ben, ben <gülüyor> bakalım döndergeci Faiz. İzin veriyorum <gülüyor> size. <gülüyor> o zaman Faiz çift değil. Hadi. <gülüyor> İstanbul'da oturan Ahmet Ayşini tanıyor musunuz? Ah tanımaz mıyız? Ahmet Ayşin'in Oğlu oğlu Berkson. Oğlu mu? Oğlu tabii ya. Aa, aa, genç gösteriyor da onlar. 41 yaşında. Ee, karın ağrısı şikayetiyle önceki gün Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kendisi e, mide ameliyatını alındı. Zira midesinde neler çıktı. Tırnak makası, çivi, pil, madeni para, metal, düğme, zincir, çay kaşığı ve benzeri. Fenseli ne var ya çay Bunların ortak yani. özelliği ne zaten ya bu <gülüyor> Tırna Çay köşeyi benzer bir şey söyle bana <gülüyor> Küçük evi ettim ettin mi bir şey ya bir şey Bu yok. şey bir milyoncularına <gülüyor> mı tadalmışlar <gülüyor> Orada çünkü ama bu ne güzelmiş ya madeni Bana beş milyonluk genel bir şey yaptın Madeni para da demiştin değil mi Fahim? Tabii Madeni para, para da var midesinde 2 kilo <gülüyor> 600 gram e, toplam Malzeme çıkarmışlar Çin yemeğine bayılıyorum dedim <gülüyor> şöyle bir açıklamada bulunmuş 22 yıl önce sevdiğim kızı ailesinden istettim ama vermediler içki, sigara, acıma fayda etmedi demir youtube rahatlıyorum ondan sonra ameliyattan sonra da bozuk para istemiş hasta bakıcılardan bunu bir bağlamışlar bir güzel çinme yatağa ee, böyle bir sıkıntısı var. Büyük geçmiş olsun diyoruz Ahmet abim. Yani. Milyoncuya mı gidecekmiş? <gülüyor> Milyonlar bozuk parayı bir çorabın içine koyacaksınız. <gülüyor> onunla bunun gayet güzel bir şekilde tedavi. Bir taraftan da klasik tür sanat müziği. Çünkü eskiden öyle tedavi ederlermiş aynı şekilde. <gülüyor> Hocam su su yok mu? suyla tedavi. Sülük tazikli sülük. su. Benim bildiğim sülük. Sülük doğru. Oktanı dediği kan sülük. Kan fazla geliyor diye. En sonunda kupa çekip gönderiz adama. Kupa çekip gönder. Fahir Sus Oktay Devam Et kartlarınız gösterildi Kartlar gösteriliyor ama Neye gösteriliyor Neye gösteriliyor? Çünkü aynı haber Verdi Fahir Yapma tamam. Ya. Tamam. Ya, ya, işte Dur bir dakika ben. İçime doğmuş gibi Fahir var mı haber sizde ben buluncaya kadar Siz derken Aa, ben Koray Koray Uzun Yolda değil de Şoray Uzun Yolda diye bir program var Biliyorsunuz Evet. Büyük evet. bir geçmiş olsun da ona göndermek Aa, istiyorum Oktay'ın nazarı deydi dün gece bahsediyordu ya Çok eğlenceli diye ee, Çok eğlenceli ne çok olmuş? ödüm diye ee, Programı çekimleri sırasında eşek sırtından Sunmak istemiş programı eşek, o, eşek sırtından mı Sunmak istemiş yoksa Eşek sırtından mı sunmak istemiş Eşey, Eşeği amorsdan almış <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> ya o, o tip bir şey, eşek sırtında bir sempati olsun diye böyle işte sunayım demiş fakat eşek huysuzlanarak e, ormana dalmış, ormana dalınca da Koray'ın gözüne ne batmış? Koray değil var, Şorağın gözüne Din, da, dal dal şey yapmış buralar hep çizilmiş. Mikrofona bir şey olmuş mu? Onlar o böyle bir küçücük mikrofon Ya onlar kullanıyorlar. niye o mikrofonu kullanıyorlar ya? Ben çok üzülüyorum onlar ya. Onlar derken? Ya o kanalda hep sürekli olarak böyle bir mikrofon tipi var. Yok işte demek var. ki kanalda mikrofon. Bu tip bir şey kullanıyorlar. Çok zevkli oluyor aslında. Bu tip yaka mikrofonu Yaka yani. mikrofonu böyle böyle tutuyorlar. Çok güzel brandıman alıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ee, bu teknik ayrıntıyı yayınımıza taşıdığınız için. <gülüyor> eee gözüne dal kaçınca ne olmuş? Gözüne dal kaçınca ağlamış. Nazar deli demişler. Kurşun dökmüşler böyle böyle göz çıkmış Oktay. Artık kimin gözüyse. Ne benim Hayır. gözüm mü? Ne ben, bana niye laf sokuyorsun? <gülüyor> Oktay öyle? devam et. Allah Allah. Yeşil kart çıktı. O Oktay yeşil kart çıktı nihayet. Yani. <gülüyor> Barışmışlar. <gülüyor> Barışmışlar. Ne olmuş? Kim barışmış? Ya aman Ha Şimdi bir takım yanlış inanışlarla zaman içerisinde Yorulduk, uyuduk, geldik. Doğru. Şimdi az uyku maalesef insana kilo aldırıyormuş. Yapma ya. Doğru. Ben o yüzden mi şiştim ya. Özellikle kadınlara. Bebek doğduğundan beri nasıl şiştin ya hiçbir şeyin yok. Maşallah zımba gibisin. Bence evlenmeden önce daha böyle bir şiş koydun. Şişko bir şeydin yani. <gülüyor> Amerika'da 70 bin civarı kadın üzerinde 16 yıldır bir araştırma. Ya bunlar yalan mı ya? Yalan. 16 yıldır 27 yıldır araştırıyor, bin beş. Ara Burak sana ona dünya hareket ediyor ya ondan 71 sen kadın niye? çok normal gıcık bir şey. Sen niye gıcık mı oldun sen Burak? Ne güzel açıkladın. Ben, ben gıcık olabilir miyim? Arkadaş böyle bir şey olabilir mi? E, e, 16 yıldır yapıyorlar. ne araştırıyorlar? Erke döner geçimi. 16 yıldır 70 bin civarı kadın üzerinde araştırma yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Orta yaşlı kadınların ...düzenli uykuyla kilolarını kontrol altında tutabilecekleri sonucuna varılmış. Ahandı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Evren ben. Evren Hanım. Evet. Buyurun hangi konuda aradınız bize? Biraz önceki golç söpüyle ilgili aradım. Düşünüp düşünüp aradınız. Biraz vakit geçiyorsunuz. <gülüyor> aslına çünkü. bakarsanız düşünüp, düşünüp aramadım. Bir arkadaşım haber verdi de aslında bu konuyla ilgili pek de bir bilgim yok. Fazla okumadım. haberlerde dinledim sadece. Niye size haber veriyor bir arkadaşınız? <gülüyor> i̇şte meraklı olduğu için. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ee, ben astronomide yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda tenis antrenörüyüm. Oo tamam o zaman. ulaşma ne sebebi ya. belli oldu yani. Şimdi. Vallahi tam aradığımız adam. Yani e, nasılsınız <gülüyor> bu konuda. Buyurun efendim. Ee, şunu söyleyecektim. Yani alüminyumla kaplı dahi olsa... As atmosferdeki sürtünmeden ve çok farklı dış etkilerden dolayı o top zaten büyük bir ihtimalle yanacak. Yanacak, gidecek. Yani ona biz de kani olduk. Başka? Hı hı. Bir de yer merkezine, yani direkt yer merkezi işaret edilerek atılmış bir top değil o. Yani biraz böyle... Sallama. <gülüyor> sallamak değil zaten. Belli bir açısı var ve büyük bir açıyla atılan bir topu. Zaten büyük açıyla atıldı. Ondan sonra o yavaş yavaş yerin çekim etkisine girecek ve belli bir yörüngeye oturacak. Ha direkt dünyayı atmadılar. Dünyayı ha, uzayda bir çukur değil. gibi değil. Öyle yani, dünyanın yanından geçerken o yakalanır mı yani dediler. yer merkezli atılıyor. Yer merkezli atıldığı için zaten yerin çekim etkisine giriyor. Belli yörüngeye oturuyor ve zaten yavaş yavaş Dünyaya yaklaşıyorum atmosferde büyük bir ihtimalle de yanacak Pardon yavaş yavaş derken 27.500 kilometre size yavaş mı geliyor? Çok özür dilerim siz ne tip ortamlarda yetiştiniz? Evet yavaş geliyor <gülüyor> uzay olarak düşündüğünüz zaman yavaş geliyor Uzayda ne tip yani ne kadar ortalama bize bir rakam versin Bilelim yani yarın öbür gün bir gideriz yani biz Şimdi şöyle düşün ışık hızından bahsediyoruz 300.000 kilometre Saat yani de. onlarla uğraştığınızı düşünün, o 27 bin kilometre çok fazla değil. Ama biz şey ışık hızı ışık, ışık hızı değil de daha çok şehir için. Şehir için. O tip. <gülüyor> mesela şey. arabaları da biliyoruz yani 300 yapıyor ama şehirde onu yapamıyor gibi. Ee, ben, yani yapamaz. Işık hızını <gülüyor> biz bir de sevmiyoruz pek. Neden? Nimin bir hoşumuza gitmiyor, bir rahatsız oluyoruz ışık hızında. Ama ben mesela biliyorum. <gülüyor> hele ışık yılanını hiç sevmiyoruz. Işık yılı zaten. zaman mıdır Aa, evet, ışık yılı mesafe midır ne yaban bir uyduruk bir şey o çok teşekkür ederiz hanımefendi tekrar ediyorum iyi günler teşekkür teşekkürler ]ler. iyi günler kafa açık o hale geldi mi şimdi benim şu anda daha netleşti zaten dünyada sanki topu... mıknatıs şimdi... alüminyum kaplansiy ya şimdi alüminyum bak erkek diyelim. erkek anlattığında ben ha ha diye dinledim ama kadın anlattığında biraz daha dikkatli bir şekilde dedin. o zaman anladım sebep ben lisede de öyle erkek öğretmenleri hiç dinlemezdim. ...kanın öğretmenlerimizi daha dikkat edin... ...öğretmenler gününe bağlıyorum konuyu. <gülüyor> <gülüyor> Gibi desin. Buyurun efendim. Vav, wow, hakikaten ya. Vav wow mı dedin? <gülüyor> wow, wow, hey. Hakikaten öğretmenler gününü kutlamadık öğretmenlerimizin. Onu en sona saklamıştık. Oktay, sürpriz yapacaktık ya. Sürpriz yapacaktık şurada ha, ya. Özür ya, sakladığınız şeyleri bana da söylersiniz... ...bence en azından bir süreliğini. Üç saat falan yani. Şimdi burada da yine bir saçmalık var. Orada çünkü sanki dünyanın bir mıknatıs özelliği Varmış gibi onu yakalar Burada Ne bu da... dünyanın ne zannediyoruz Bir yeryüzü bu ya Bir gezegen sonuçta yani onun da belli bir kapasitesi Zaten var. üzerinde kamera varmış yani Neyi tartışıyoruz çıkacak ne olduğu Bu işler böyle aha Zil çaldı Bizi ayrılan hadi. sürenin sonuna geldik. geldik Ne oldu hoca gelmeyelim evet. <Gülüyor> Öğretmen kutsaldır ana gibi, gibi. Öğretmen kutsaldır baba, baba gibi, gibi. Öpülesi elleri var Şirin tatlı dilleri var öğretmeniz ki. İyi ki. Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa, yirmi dokuz kere 40 yıl köle Gibi. Öğretmen baba gibi öğreten kutsal bir baba gibi övünce erler din var şiirintat tatlı din de var bir köyün nuru ağülhan buradan beler kasaplara gökçe ergüneş öğretmen öğrettir abence öğretmen öğretti Yıl Öğretmenim Öğretmenim <gülüyor> Bu şarkı şimdi çocuk şarkısı olarak mı yapılmış zamanında Yoksa Şarkı olarak mı piyasaya sunmuşlar Benim tahminim ikincisi Benim bildiğim kadarıyla olarak... maxi single olarak çıktı Parçı <gülüyor> çıkar mısın ya Günaydın Günaydın <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Modern Sabahlar'dasınız sevgili dinleyiciler Küçük Mübaşır'ın yepyeni bir macerasıyla karşınızda olacağız ilerleyen dakikalarda Küçükler hem eğlenecekler hem öğrenecekler önemli dersler edinecekler ee, hemen dinleyicilerimizin bugünkü görevini söyleyelim Küçük evet. Mübaşır'ın en zor anında yine arayacaklar telefonumuz 210-30-30 cep telefonuna elini aldığında Küçük Mübaşır ararsanız tam denk getirirsiniz sevgili dinleyiciler ve Küçük Mübaşır Kırmızı feneri bıyıklara tut diyecekler. Evet. Tam da doğru zamanda ama o çok önemli ve çat diye kapatacaklar ondan sonra. Evet o telefonu kapatmak önemli. Yoksa çember kapanmıyor. Hadi hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım vaktimiz az. Tamam. Her şeyi bir espirin <gülüyor> <resim gülüyor> malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki Küçük mübaşir şir şir şir şir şirinlik muskası Küçük mübaşir şir şir şir şir Şirketin maskotu Küçük mübaşir şir şir şir şir Şirretleşir bazen <gülüyor> Şakalar yapar Oh küçük mübaşir Ben bir duşa gireceğim Peki hakim haksızın mı lan hayırlı olsun şah Read this mate icake a cache! Lütfen üstüne bir şey giyermişim Nedir o benim borluğusun Allah belanı Hakim Aksimul amca Niye alıyorsun böyle <gülüyor> Hakim Aksimul amca Lütfen gelin Ah Ne vuruyorsun ya 38 saati boyunla ancak diz kapaklarına vurabildim ama kendini toparlamanın için bunu yapmak zorundaydım <gülüyor> Teşekkür ederim Niye ağlıyorsun hakim Aksimul amca neden ağlamayayım? Bu şarkı rahmetli Freddie Mercury'nin şarkısıydı. <gülüyor> Freddie Mercury mi? O kim? Çok dev bir sanatçıydı. Geç biraz böyle biraz şeydi ama yani biraz şöyle böyle şeyler var. ama çok dev bir sanatçıydı. Hayvan gibi bir sesi vardı ya. Peki ne oldu lan? Kendisi nerede şu anda? <gülüyor> o, o öldü. ...kaza öldü... <gülüyor> ...ve arkasında... ...inanır mısın... ...dev bir sanatçı yakışır... ...dev bir miras bıraktı... Miras mı? Evet... ...bir kültürel mirasla bahsediyoruz... ...yoksa bildiğimiz paradan mı hakim açtı bulamca? amca? <gülüyor> Tabii ki paradan bahsediyorum... ...ancak kendisi... ...ne evliydi ne çocuğu vardı... ...hiçbir akrabası da bulunamadı... ...hala o dev miras sahibini... ...bekler durur... <gülüyor> ...neyse... Çok kötüyüm, sayesan duş almaktan vazgeçtim içeri gidip biraz gazoz içelim. İçelim valla, Freddy Mercury'i de yaşasaydı onun şerbetini içerdik. <gülüyor> Hakim Aksimul amca. Söyle canım. Biraz resen yerine geldi mi gazozları içerken? Oh geldi biraz gaz yaptı ama. İstersen sana Freddy Mercury taklit yaparım. Belki ben de ileride Freddy Mercury gibi birisi olurum ne dersiniz? Ne evet, saçmalama öyle olmadığı istemem. Ama niye çok büyük sanatçı dedi. Ben de öyle bir... Büyük sanatçı dedim ama orada sana tırnak içinde bir şey söylemiştim. Evet onu bazı sebeplerden <gülüyor> yayında söyleyememiştim. <gülüyor> Hatırlarsan. Ve öyle olmanı istemiyorum. Küçük mübahçe kendine gel. Anam kapı çalıyor. <gülüyor> Dur ben açayım. Borunuzu da giymedik ki. İyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar kusuruma bakmayın ee, Şöyle kapı arkasından biraz şey yapacağım Buyurun kimi aramıştınız <gülüyor> İyi akşamlar beyefendi i̇yi, i̇yi akşamlar Yalnız biraz çabuk söylerseniz Ceyran yapıyor Küçük bir Başir burada mı oturuyor acaba Evet burada oturuyor beyefendi Dur bakalım küçük mübaşir ee, Beyefendi siz kimsiniz, siz kimsiniz? Ben, <gülüyor> ben Roger McBeal Roger McBeal mi ee, bu isim hiç yabancı gelmedi. Yabancı ne? gelmesi lazım çünkü ben İngiltereden geldim. İngiltere Doğru. mi? Kendim avukatım. Müsaade ederseniz içeride anlatmak isterim derdimi. Buyurun ee, içeri gideyim. içeri gidiyorum. Üstüme bir şeyler almam lazım. Çık çık çık çık çık. Ee, bir nasıl gidiyor avukatlık işleri? Biz de hukuk dünyasındayız. Ben kendim mübaşır. Biliyorum küçük mübaşır. Şunu çok merak ediyorum küçük mübaşır. Boyun 32 santim mi? Evet. Aha. Ee, anlayamadım neden bu soruları soruyorsunuz? Hırçırmak bil. Tam olarak 15 senedir üzerinde çalıştığım bir konu var. Neymiş bu konu? Çok merak ettik. İlk ettim başta doğrusu. şunu açıklamak istiyorum. Ben Laletten bir avukat değilim. Ben Fredin Mercury'nin avukatıyım. Anam! Gerçekten mi? E gerçekten tabii. Şaka yapacak halimiz yok. E niye bize geldiniz peki? Niyese geldim. Fredin Mercury'nin vasiyetini yerine getirmek için 15 senedir, tam 15 senedir uğraşıyorum. Fredy Mercury'nin vasiyeti yerine gelmemiş ki Dime hakim aksımlarımca evet. sen de bir şey söyle 32 santim boyunda her şeyi ben mi söylüyordum Şu anda ben şoktayım ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorum küçük mübaşır Bunun hakim bizle Bey. ne alakası var <gülüyor> Evet Hakim Bey Hacırmak miyim Hakim Bey şunu açıklıkla söylemeliyim ki Küçük mübaşır Fredy Mercury'nin bugüne kadar bulunamayan yeğeni Ben öyle böyle bir adamın yeğeni olmak istemiyorum e, doğru. Ne demek evet. öyle böyle bir adam sen bana niye Fred'in Mercury'i savunuyorsun ki avukatım? <gülüyor> evet avukatıyım. Avukat mı? Eee yani şimdi ben yiyen olduğuma göre... Yani bu durumda... E, adam çabuk konuşana. Ne demeye <gülüyor> getiriyorsun lafı? Hakim Bey hakim bey uyanın artık. Küçük bir başır tek vasiyet hakkı olan kişi... 4 milyon sterlin ve bir takım taşınmaz mallar mobilyalar falan var. Fred'in Mercury'den kalacak olan... Ama tabii ki Fukuk, miras mı ama bana daha önce hiç miras kalmamıştı ki çok evet. affedersiniz de şimdi bu hepsini üstüme mi yapıyorsunuz bir saniye küçük mübaşır bu bir takım hukuksal meseleleri içerdiği için beyefendi ile benim konuşmam lazım Allah hakim bu amca paraları geliyor desene <gülüyor> o kadar kolay değil Şimdi bir daha sayar mısınız Londrada site içinde 4 artı 1 daire. 4 artı 1 daire. Şato Şato 2 komodim var bunların yanında. Eşya olarak mı? eşyalı mı bunlar? Eşyalı değil. Bu şeyde depoda benim anlaşmalı olduğum bir depoda 2 komodim var. Bir büfe, bir mutfak aynası. 4 milyon siderlin. Freddy Mercury'den kalan miras. Arsa varmış Birmingham'da. 40 dönüm. Arsa yok. Arsa yok. Freddie Mercury'yi hakkında böyle konuşamazsın. Arsa falan yok. Siz niye savunuyorsunuz ki? <gülüyor> Avukatım ben. <gülüyor> <gülüyor> avukatıyım tabii ki. Avukatıyım Freddie Mercury'nin avukatıyım. Hakim Aksıbla bize hayatımız değişti. Yav, hakim Bey, lütfen biraz konuşabilir miyiz? Biz tabii, biz, biz siz... mesela. Biz neşemiz bulduk, zengin olduk Hakim Aksıbla Bey sonunda. Adam, paraların altında ezilmek istiyorum küçük muhasebeci. Yalnız, yalnız, bir şart var. <gülüyor> yalnız bir şartım var. Bir şart mı? Bu şart, <gülüyor> şart benim şartım değil. Tabii ki de Freddie Mercury'nin şartı. <gülüyor> Freddie Mercury'nin... Onun Freddie Mercury haklarını. mi? Onun haklarını korumak zorundayım. Hakları mı? Korumak mı? Olur <gülüyor> mu? Tam 15 sene geçti üzerinden. Ama şu vasiyeti vermeden önce küçük bir vahşireye... ...bu hakları vermeden önce tek bir kağıda imza atması lazım. Bir Hakim saniye Bey. bir şey sorabilir miyim? Sor Siz... Küçük mübaşirin Freddy Mercury'nin Vasisi olduğunu nereden biliyorsunuz? 15 senelik araştırmam sonucunda Bu ortaya çıktı hakim ben Husus ayrıca, <gülüyor> ayrıca bana inanmıyorsanız zarfı <gülüyor> Bu zarfın içindeki Bu bıyığı Küçük mübaşire takalım bakalım Ve aynaya kendisi baksın Freddy Mercury'nin aynısı mı? Tıpkısı mı? Ver bakalım bıyığı. Gel bakalım buraya. Hmm. Tak bakalım küçük bir başır heyecan içindeyim elim ayağım titriyor. Lanet olsun bugün... Hmm. Bıyık mı? Ama benim daha önce hiç bıyığım olmamıştı ki. İnşallah bir şeye benzerim. Böylece ben de kimsesiz bir sokak çocuğu değil köklü bir aileye mensup ve ailesinde dev bir sanatçı olan bir aileye mensup birisi haline gelirim. İnşallah bıyıklar beni birisine benzetir. Nasıl oldu? Abo! Ya Abo! Yaşasın! Benim adım Küçük Mergüri bundan sonra! Evet dedim de şu işlemlere başlayalım artık. <gülüyor> evet gerçekten O işlemlere başlamadan önce hatırlatmam gereken, üzerime vazife olan çünkü avukatıyım, tek bir şey daha var. Nedir? Aranızdaki ban... Tamamen sona ermesi gerekiyor. Ama Hakim Aksifullah amca beni evlatlı kaldı. Eşik'in eyaletinde tapusu var. Beyefendi siz ne biçim konuşuyorsunuz? Bakın. Bu çocuk etiyle, kemiğiyle, ruhuyla bana ait. Bakın bu vasiyeti gerçekleştirmek için küçük mübaşinin yalnız olması gerekiyor. Yalnız yaşaması gerekiyor. Çünkü tek yeğeni o. Bakın. Bu zarfa çıkan şey ölmeden önce... Ne zarf yırttı be? Kaç tarafa koymuş bu fiyatı? Adam da para bol demek ki. Bu metni imzalaması gerekiyor küçük bir bahşirin. Yani, yani diyorsunuz ki bir tarafta hakim Huxable ve sonra da kurulan sahte bir aile, bir tarafta da gerçek bir aile ve dünya kadar para mı? Aynen o şekilde küçük bir başır. Tebrik ederim seni hakim. Hakim Bey şu matbuoyu okur musunuz? Eh, gözlüklerimi yanıma almamışım. Küçük bir Ya okuyun lütfen, okuyun, <gülüyor> okuyabilirsiniz. Büyük yazıyor, lütfen okur musunuz? Burada ne yazıyor? Ne diyor burada? Onun Allah belasını versin. Şerefsizdir, hayvanın önde gidenidir. Ver şu! Allah ben, ben. ben okuyabilir miyim? Ben okuyun. Bu gezi değil, ya okuyamadı. Bu, bu belgeyi imza atmamla beraber. <gülüyor> ve bütün malları ve taşınmazları ve parası benim üstüme gelecek. Çok ha doğru güzel. Hakim Aksımın'la bütün ilişim cesilecek ve Allah belasını versin. Yalnız burada Selamun el denmesi gerekiyor yasaya göre. İngiltere yasalarında Selamun Kavlel teknolojisi yok. Çok saçma. Hakim Aksımın'la bu benim için zor bir karar. Biraz kendim de baş başa kalıp düşünmek istiyorum. Düşünmeden önce bir şey hatırlatabilir miyim? sana? İmza atacağın yerin isim kısmına bakar mısın? Yı başır Merkür'e ya iyi düşün. Küçük Mübahir 4 milyon sterlin. Bir tarafta 4 milyon sterlin. Al. Al Küçük Mübahir. 4 milyon sterlin ve 2 komidin alacaksın. Aile sıcaklığı. Kusur. Akıllı bir yuva. Aynaralara olan bir şato 2 artı 1 bir, bir el ve bolca gazoz Ve Freddie Mercury'nin ayaklarını sildiği dört paspas Ama tanrım benim için o kadar zor bir karar ki bu Hakim aslımızda bir baba gibi Bir oğul gibi olduk Ama Freddie Mercury hem daha zengin Hem daha ünlü Ve öz amcam ama hakim aksıdım ulan amca, beni bulduğunda bir sokak köpeği gibi beni evine aldı ve beni tımar etti aşılarımı yaptırdı. Peki amcam bugüne kadar ne yaptı? Ne peşindeydi? Sevgili dinleyiciler ne peşinde oldu be hepimiz çok şükürlüyorduk. <gülüyor> Avukat McBeal. Roger, benim adım Roger. <gülüyor> Keyfim gıcır gıcır. <gülüyor> <gülüyor> Kararımı açıklıyorum. Söyle küçük mübaşir aslanım, söyle. O belgeyi imzalamıyorum. Hakim Aksınım'la kılacağım. Oh, oh, oh. <gülüyor> ne oldu? Aha, avukat, orada bir renktir. Ödemeyi peşin alsaydın. Ee, Yaşa Hakim Aksınım. Bu Hakim Aksınım. <gülüyor> ne yalancı adam ya! Küçük başır hemen ispiyonlamış olmak istemem ama... Bu hakim Aksibar aynı belgeyi senin için imzaladı. Efendim ne demek ya. o yani şimdi? Kusura bakma küçük mübaşir. Şu anda senin tek vasin benim. Ve tabii ki otomatikman bütün paraları kullanma hakkı da... gacır diye bana geçiyor. Ama... İmzaladığı metin şu küçük mübaşir. Ben Freddie Mercury'nin 4 milyon sterlinlik vasiyetini elde etmek için... ...küçük mübaşirle aramdaki bütün bağları koparıyorum. Allah belanı versin Küçük bey. Ama Selam'in Kallen maddesi İngiltere'de böyle bir madde olmadığını size daha önce söylemiştim Küçük Bey Yani şimdi aramızdaki bağ koptu mu? <gülüyor> bağ mı? Hey Küçük Mübaşir Daha öğreneceğin o kadar çok şey var ki İzin verirseniz ben bunu kutlayabilir miyim? <gülüyor> İsterseniz bunu yolda kutlayalım İngiltere'ye gitmeye ne dersiniz? Şu işlemleri bir an önce gerçekleştirmek istiyorum <gülüyor> Ay çok olacak ha. Yürüyün hakim bey <gülüyor> Kikirdeme kız <gülüyor> <gülüyor> Avukatıyım ben Hakim Aksibar. demek bir kez daha <gülüyor> parayı bana tercih etti Halbuki ne güzel anılarımız vardı. Şimdi bu evde yapayalnız kalacağım ve buzdolabının kapağına boyum yetmedi, kapı kolularına da boyum yetmediği için evden çıkamayıp açlıktan geberip gideceğim. geç telefonla bir şeyler isteyebilirim dışarı. A, Hakim Aksıb amca telefonunu bırakmış. Herhalde İngiltere'de daha iyisini alırım diye düşünmüştüm E şu günlerin anlısına Bari biraz yılan oynayım. Ne bahtsız bir mübaşirim ben Bir gün hem amcam hem babam var derken Şimdi hiçbir şeyim yok Bu pis yılandan başka Bu pis yılandan başka <gülüyor> <gülüyor> Alo Küçük mübaşir Kırmızı feneri bıyıklarına tut Bıyıklarımı mı O saatte bıyıkları görmek bile istemiyorum Lanet olsun ne geldiyse başıma bu pis bıyıklardan geldi da feneri tutuyorum Ne olacaksa artık bu pis fenlerle, Bu pis bıyıklarla DUNUNUN Amanın Şu bıyıkların üstünde yazana bak Bin bir surat takma bıyıkçılık Lanet olsun Her hafta olduğu gibi yine bin bir suratın bir oyunuymuş bu <gülüyor> <gülüyor> ya Bu şarkıyı sabaha kadar dinleyebilirim. Ee, Hakime bir şey soracağım sen daha oh. evlendiniz mi hiç? Evlenmek mi? Evlendiniz mi daha önce <gülüyor> evlendiniz mi? <gülüyor> Hayır dostum bu bir teklif mi? <gülüyor> <gülüyor> Avukatıyım ben çünkü. <gülüyor> İngiltere'de bu tür şeyler varsa. <gülüyor> <gülüyor> şu uçağda oturalım. doğru gidelim. Evet, şu Son çağrıda yapılmak <gülüyor> üzere. Herhalde business classla gidiyoruz değil mi? Hakim hakçibar. Hakçibar ve ayın avukat merkezi. <gülüyor> ne hava yolları gişeşine geldirmesi mi? Allah Allah hayırdır <gülüyor> inşallah. Hayırdır inşallah kim bu? Yahu neden çağırıyorlar acaba? Herhalde business class yerine özel bir uçakla gönderecekler bizi ne dersin? Paranın kokusunu aldı hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇yi günler. Ee, saat kaç oldu? Ee, niye çağırdınız bizi? E, uçağımız kalkmak üzere gitmek zorundayız Çok özür dilerim ama yukarı değil aşağı bakmanız gerekiyor çünkü sizi buraya ben Köşük mü başır? ne Aya. işin var senin burada e, Size bir yol hediyesi vermek istedim Hakim Aksıbul amca <gülüyor> İstersen ben sana İngiltere'den biraz çikolata getireyim e, ha? o sana daha iyi gider. <gülüyor> Hadi gidelim Hakim Bey gidelim hadi Bir tane Hakim Aksıbul amca İngiltere yolları biraz sisliymiş İsterseniz kırmızı fenerimle sisleri de atalım biraz <gülüyor> Allah Allah bu insan olamaz Bu insan olamaz Bin bir surat Hayda Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah benim hayattaki tek amacım bu Ama siz geri zekalı olduğunuz için Hiçbir zaman bunu anlayamayacaksınız Cicileri Haydi hakim açtımın ablaka Şunu yakalayalım Ben, ben şey biraz... yapılaşıyorum Dur, or, or. dur or, or. Or, or, or. Şu bavulların gittiği yere gitmeden tutmalıyız Lale toz Amanın yetişemedik Hareketli bantla uzaklaşıyor Allah kahretsin Ah dur küçük bir baş Ah, oh, yine kaçırdık herifi ya. Gerçekten elimizden kaçırdık Ama sonunda gelip Baş başeyiz, değil mi Hakim Aksıbulamca? Eski günlerde olduğu gibi. Zaten paranın benim için hiçbir önemi yok. Yok. <gülüyor> ne güzel. Para yerine beni tercih etmeniz çok hoşuma gitti Hakim Aksıbulamca. Tabii ki seni tercih edecektim küçük bir başer. Ben de çünkü sizi tercih etmiştim hatırlarsanız. Hatırlamaz mıyım? Hadi istersen bunu eve gidip gazoz içerek kutlayalım. Her zaman dostuz, değil mi Hakim Aksıbulamca? Tabii ki. Bugün ne öğrendik küçük bir bahşiş? Bugün ne öğrendik seni her sene beni satma hazır otlu öğrendik hayvanel. <gülüyor> Olur mu öyle bir şey olabilir mi arkadaş? Olamaz dimağım akıtılamayacak. Çocuklara da ne öğrettik? Takma bıyıkla akrabalık olmaz bence çünkü <gülüyor> <gülüyor> en önemli terzi miz buydu. <gülüyor> İstersen gazozlar müziği gazozlar müziği otumlar gibi evet oluyor. Her zaman dostumun gideliği hayvanel. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim ki Küçük mü başır şir şir şirinlik muskası Küçük mü başır şir şir şir şirketin maskotu Küçük mü başır şir şir şir şirretleşir bazen Şakalar yapar Evet zorlu bir küçük bir başır ve nasıl denk getirdi yani. Freddie Mercury özel, Mercury özel bölüm diye geldi zaten. Ben çünkü bugün öğretmenlerle ilgili diye bir şey bekliyordum. Öyle bir şey yok ki Michigan'da. Michigan tabii Amerika'da öğretmenler Amerika'da gibi için, bir şey Amerika'da olduğu için herhalde tabi doğru. Neyse canım çok güzel yine mesajlarla dolu. <gülüyor> evet paranın e, önemli olmadığını, olmadığını öğrendik. İnsanın bir bıyık için akrabaları satmaması gerektiğini. Ve tipin benzemesinin akrabalık demek olmadığını Hepimiz çok iyi anladık. Akrabalığın bu olmayacağını. Evet. ile Allah... akrabalık olmaz. Yani soyun olur. Bölümün sonunda ne anlaşıldı? Hakim Axel gerçekten babalık babalık görevini yerine getirdi. getirdi. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de kritikan arayarak işleri yoluna koyan dinleyicimize. Pazartesi sabah canlı yayında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Yarın sabahta tekrar yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Hoşçakalın güzel gesin hafta sonunuz diyoruz. Ve espriler şakalar. Günaydın. Günay, ay ay Günaydın.